Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hayatı. Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti İbrahim'in Ali Beytinden, Hazreti İsmail kanalıyla gelen Kureyş'in Haşim oğullarından, Ebu Talip, Abdümenaf'ın oğludur. Hazreti Resulü Ekrem'le soyları hemen ortak dedeleri, Şeybetül Hamd, Abdülmuttalip'te birleşmektedir. Yani, Hz. Peygamber'in amcası oğludur. Araplarda Habeş hükümdarlarının Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için ünlü filiyle yaptığı saldırı nedeniyle Fil Yılı diye anılan tarihten 30 yıl sonra dünya hayatına adım atmışlardır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le aralarında 30 yaş fark vardır. Abdülmuttalib'in oğullarından Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip ile Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah aynı anneden olup, bu annenin adı Fatıma'dır ve Kureyş'in mahsun oğulları boyundan Amr'ın kızıdır. Aynı şekilde Hazreti Ali'nin annesinin adı da Fatıma olup, Haşimilerden Esed'in kızıdır. Rivayetler Hz. Ali radıyallahu anh'ın Hicreten 23 yıl önce miladi 600 ve 30. fil yılında doğduğunu aktarıyorlar. Bu tarihlerden üç aşağı üç yukarı olanlar varsa da en kuvvetli rivayetler yukarıda belirttiğimiz gibidir. Recep ayının 13'ünde bir takım rivayetlerde Kabe içinde dünyaya geldiği de aktarılmaktadır. Doğumunda annesi kendisine Esed ve Haydar adını, babası ise Zeyd adını koymuştur. Fakat Abdülmuttalib'in vefatından sonra Ebu Talib'in yanında büyüyen ve bu ailenin adeta bir oğlu haline gelen Abdullah'ın olduğu Hz. Muhammed ise isminin Ali olmasını istemiş ve öyle kalmıştır. Araplarda Künye kullanmak bir gelenek halindedir. Eğer kişiler çocuklarının adıyla yani falanın babası şeklinde anılırlarsa bu bir saygı ifadesi taşır. Zaten künyede de genellikle ilk çocuğunun adıyla ifade olunur. Bu noktada Hazreti Ali radıyallahu anh'ın künyesi ilk çocuğu olan Hazreti Hasan'ın adıyla Ebul Hasan, Hazreti Peygamber'in sevgili torunları Hasan ve Hüseyin'in babası anlamında da Ebu Sübte'in olarak ifade edilmiştir. Hazreti Ali'nin en çok kullandığı ve sevdiği bir diğer künyesi de toprağın babası anlamında Ebu Turaptır. Bu künyeyi kendisine Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vermişlerdir. Bunun nedenini Ammar bin Yasir şöyle anlatır. Üşeyre gazasında Ali ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorduk. Bir yerde konakladığımızda Mütlecoğulları kabilesinden hurma işleyen bazı kişiler gördük. Gitsek de nasıl işliyorlar bir baksak dedim. Yanlarına vardık ve bir süre kendilerini seyrettik. Sonra hurmaların bir yanında toprak üzerine uzandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bizi uyarıncaya kadar uyumuşuz. Toprağa belenmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi kaldırdı ve Kalk ya Eba Turab Tekrar ediyorum. Kalk ya Eba Turab Sana insanların en şakisini haber vereyim mi? Semud kavminin de Salihin devesini boğazlayanla ''Sana buradan yani başından vurup sakalını da kırmızıya boyayacak olandır.'' buyurdular. Hazreti Ali radıyallahu an, Endek Savaşı'nda da başından yara almıştı. Ölümüne yol açan yarayı da yine başından almıştı. Arapça'da başın üst kısmına karn denilir. Hazreti Ali başının üstünden bu şekilde iki yara aldığı için, bu ikinci yarayı aldıktan sonra kendisine Zülkarneyn de denilmiştir. Ebu Turab künyesi aradan zaman geçtikçe özellikle İslam ülkesinin uzak köşelerinde bilinmez olmuştur. Bu yüzden Emeviler zamanında kendisine hutbe esnasında mescidlerde Ebu Turab künyesi anılarak hafife alınırdı. Hz Ali radıyallahu anh'ın en tanınmış lakapları ise Murtaza, Emirul Müminin ve İmamul Muttakîn'dir. Hacer-i Askelani, Hakim İbni Esir, İbni Abdilbir ve Taberani gibi hadisçi ve tarihçilerin verdikleri bilgilere göre Hazreti Ali radıyallahu anh orta boyludur. Gözleri oldukça siyah ve büyük ve parlaktı bakışları etkileyici ve deliciydi tatlı ve güler bir yüzü geniş omuzları çok kuvvetli pazuları uzun ve adaleli bir boynu sert ve tuttuğunu koparır güçte elleri vardı göğsü de genişti Anlı da geniş ve açık olup başının üzerinde birkaç saç kalmıştı hızlı yürürdü ...ve hareketlerinde çok çevikti. Sıcak kandı ve tavırları çok cana yakındı. Fazlaca öfkelenip kendisini kaybettiği görülmemişti. Davranışlarında nazikti ve zaman zaman şaka yapmaktan da hoşlanırdı. Ebu Talip Mekke aristokrasisi içerisinde iyi bir yere sahipti. oğulları Kureyş'in en şerefli kolu sayılıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allah Adem oğulları içinden İbrahim'i, İbrahim'in ailesi içinden İsmail'i, İsmail'in soyu içinden Kureyşi, Kureş'ten Haşim oğullarını ve Haşim oğullarından beni seçti buyurmuşlardır. İşte devrinde Haşim oğullarının en önde gelenlerinden olması rağmen Ebu Talip yoksuldu. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile evlenince mali durumu biraz düzelmişti. Bu yüzden çocukken Hazreti Ali'yi yanına almıştı. Hazreti Ali'nin Müslüman oluncaya kadar çocukluğu büyük ölçüde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ona yemeğini yedirir yatağında yatırır yanında gezdirir ve elbiselerini giydirip çıkarırdı. Mesudi'nin rivayeti doğruysa Hz. Atice Hz. Ali'yi oğul edinmişti. Hz. Ali resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçen bu günlerini şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni evine aldığında çok küçük bir çocuktum. Ona sarılırdım. ...beni yanına yatırırdı. Kokusunu duyar sıcaklığını hissederdim. Biraz büyüyüp de... ...aklım ermeye başladıktan sonra... ...onu hiç aldatmadım... ...hiç yalan söylemedim. Benim için yol gösteren bir yıldızdı o. Her hareketini... ...her davranışını yakından izledim. Benim önüme yüksek ahlaki değerleri kordu... ...ve onları yerine getirmemi tavsiye ederdi. dağına gittiğinde... ...zaman zaman beni de yanına alırdı. İmam Suyuti, durrul mensurunda ve Hafız Ebû Naim, Hilyetül Evliyası'nda, Hz. Peygamber'in, Ya Ali, sen benim karşımda her şeyi zapt eden bir kulak gibisin dediğini naklederler. Ebil Halibi Mutezili, Cübeyr bin Mutim'den babasının bir gün kendilerine Ali'nin şu Muhammed'e ne kadar bağlı olduğunu, onu ne kadar sevip saydığını görüyor musunuz? Ne büyük bir sevgi ve bağlılık bu. Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki çevrende bu kadar veled olacağına Ali gibi bir oğlum olsaydı dediğini aktarırlar. Abbas bin Abdülmuttalip ise aynı kaynakta yer aldığına göre bu konuda şöyle demiştir. Peygamberle Ali birbirlerini çok severlerdi öyle ki bir gün Peygamber Ali'yi bir işe gönderip de çocuğun gelmesi gecikince merak edip aramaya çıktı ve Ya Rabbi Ali'yi tekrar görmeden canımı alma diye dua etti. Hazreti Ali'nin böyle bir atmosfer içinde Hz. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçen çocukluğu on yaşına girdiğinde daha değişik bir nitelik kazanmıştı. Ünlü tarihçi ve müfessir Tabiri, Afif bin Kays'tan rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu herkes tarafından bilinmeden önce Abdülmuttalip oğlu Abbas'la oturuyorduk. Bir adam geldi ve güneşin tepede olduğu bir zamanda göğe baktı. Yüzünü Kabe'ye çevirip namaza durdu. Sonra Gençten biri sağ yanına, bir kadın da her ikisinin arkasında durdu. Adam eğildi, yanındaki gençle arkalarındaki kadın da eğildi. Adam ellerini kaldırdı, gençle kadın da kaldırdı. Sonra başını koydu, diğerleri de koydular. Abbas dedim, ne tuhaf bir iş. O da, evet, tuhaf bir iş diye cevap verdi. Abbas şöyle devam etti. Bu adam kim biliyor musun? O, Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu Muhammed'dir. Benim yeğenim olur. Yanındaki genç kim biliyor musun? O da yeğenim Ebu Talib'in oğlu Ali'dir. Ya kadın, o da Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Yeğenim, Rabbinin göklerin ve yerin Rabbi olduğunu söylüyor. Ona, işte şu yaptığı gibi dinini yerine getirmesini emretmiş. Şu anda yeryüzünde bu üçünden başka bu dini yerine getiren yok dedi. Abdullahoğlu Hz. Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hiram arasında Allah'ın dini vahiy edilmeye başlayınca o doğru evine gelmişti. Bu dini yaymaya başladığı zaman önce karısı Hazreti Hatice'ye açmış ve o da hemen kabul etmişti. Rivayetlere göre Hazreti Hatice'nin İslam'ı kabul etmesinden bir gün sonra Hazreti Ali Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamberle Hazreti Atici namaz kılarlarken görüp ne yaptıklarını sorduğunda amcası olduğu Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisine başka hiçbir ilah yok yalnızca Allah var ve ben onun resulüyüm diyerek getirdiği dinin ana esasını tebliğ etti Hz. Ali durumu babasına aktarmak ve görüşünü sormak için çıktı ama hemen geri döndü ve şöyle dedi Allah beni yaratırken babama sormadı şimdi onun dinini kabul etmek için mi ben babama danışacağım şehadet ederim ki başka hiçbir tanrı yoktur yalnız Allah vardır sen de onun Resulüsün dedi Rivayetler bu tarihte Hazreti Ali'nin 10 yaşında ve çocuklarından İslam'ı kabul eden ilk kişi olduğunu aktarıyor. Eğer o tarihte Hazreti Ali 10 yaşındaysa, herhalde Arabistan'ın şartları içinde mükellef çağına girmiş olması gerekir. Öte yandan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye tebliğde bulunmaktadır ki, bu da onun o zaman tebliğe muhatap olabilecek ve hatta namaz kılacak çağda olduğunu göstermektedir Hz Ali Rayallahu an nasıl İslam gelinceye kadarki dönemde Hz Peygamberin yanından ayrılmıyor ve her bakımdan onun hizmetine korşuyorduysa İslam geldikten sonra da yanından ayrılmadı ve Hz Hatice ve Ebu Talip ile birlikte onun en büyük yardımcısı oldu. İlk vahyin gelişinden üç yıl sonra en yakınlarını uyar ayeti inince Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'ye yemek hazırlamasını ve yemeğe Abdülmuttalip oğullarını davet etmesini emretti. Yemeğe kırk kadar kişi katılmasına rağmen Ebu Leheb'in davranışları Hz. Peygamber'in herhangi bir tebliğte bulunmasına imkan tanımadı. Ertesi gün yeni bir ziyafet hazırlandı... ve ziyafetin sonunda... Resul-ü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem... ayağa kalkıp şunları söyledi. Hamd Allah içindir. Ben ona hamd eder... ve ondan yardım beklerim. Herhalde otlak aramaya gönderilen bir kimse... Gelip ailesine yalan söylemez. Vallahi ben bütün insanlara yalan söyleyecek olsam bile size karşı yalan söylemem. Bütün insanları aldatacak olsam bile sizi aldatmam. Sizi şuna davet ediyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Ben de onun elçisiyim. Vallahi uykuya dalar gibi ölecek, uykudan uyandığınız gibi de dirilecek ve hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ise ceza göreceksiniz. Bunlar da ya cennet veya cehennemdir. İnsanlardan ahiret azabıyla ilk korkuttuğum sizlersiniz buyurmuşlardır. Resul Ekem sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra Aranızdan kim vezirim, vasim ve kardeşim olarak bu yükü taşımamda yardımcı olur diye sordu. Bundan sonrasını Hazreti Ali'nin kendi ağzından dinleyelim. Ben o zaman ince bacaklı içlerinde en küçük olandım. Ayağa kalkıp, ''Ya Resulallah, ben yardımcı olurum.'' dedim. ''Resul'e çemseyen otur.'' buyurdular. Sonra aynı soruyu tekrar sorduklarında... Yine benden başka kabul eden olmadı. Fakat beni tekrar oturttular. Soruyu üçüncü kez tekrarladılar. Yine ben ayağa kalkıp aynı karşılığı verdim. Bu kez omuzumdan tutup... ''Sen vezirim, vasim ve kardeşim olarak bana yardım et.'' buyurdular. Vahyin tebliğinin daha ilk günlerinde meydana gelen bu olay... Hazreti Ali radıyallahu anh'ın İslam'daki durumunu göstermesi bakımından ilginçtir. Onun, Medine'deki hayatı, özellikle savaşlardaki yararlılık ve kahramanlığı iyi bilinmekte ise de, Mekke'deki hizmetleri fazla bilinmemektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali'yi veziri ve yardımcısı seçmesi üzerine, Ebu Hebin Ebu Talib'e dönerek, Muhammed oğlunu senin başına vezir yaptığı sözünden de anlaşılacağı gibi bu olay Kureşte önemli olan yaş ve ihtiyarlık gibi sosyal değerlerin kişilerin faziletinde çok fazla önem taşımadıklarını ortaya koymuş ve Ali Mekke'deki Müslümanların en genci olarak peygamberin yanında tarihi misyonunu görmeye başlamıştır. Bedir ve Uhud savaşlarında Hazreti Ali radıyallahu anh. Hicret olayıyla Mekke'de küçük bir cemaat halinde bulunan Müslümanlar Medine'de hükümet kurmuşlar. Ve şirkin merkezi durumundaki Mekke'yi İslam'ın tebliğinin önünde en büyük engel gördüklerinden karşılarına almışlardı. Tevhid mücadelesi bu kez ana hedef Mekke olmak üzere, ...gerektiğinde silahlı cihatla yapılacaktı. Medine, Kureyş'in Suriye ticaret yoluna hakim bir yerdeydi. Müslümanlar yavaş yavaş güçleniyor ve Kureyş için tehlike haline alıyorlardı. Tevhid mücadelesi hicretle bitmemişti. Çünkü bu hicret, şirkin merkezine muzaffer olarak dönmek üzere yapılmış ve... O zaman yaşayan her mümine farz olan bir hicretti. Hicretin ikinci yılında Kureyş, Ebu Sufyan'ın başkanlığında bir ticaret kervanını Suriye'ye gönderdi. Suriye'den büyük karlar ve Kureyş'in içinde gerekli geçim eşyalarıyla dönen bu kervana katılanlar, Müslümanların önlerini kesmelerinden korkuyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanına 300'ün üzerinde sahabesini alarak Medine dışına çıkmıştı. Mekke'ye Müslümanların kervanı vuracakları haberi ulaşınca Mekkeliler yaklaşık bin kişilik bir ordu hazırlayarak yol üzerindeki Bedir kuyuları çevresinde konakladılar. Bu sırada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müşriklerle savaşmak istemesine rağmen, bazı Müslümanlar zayıflıklarını ve savaş için değil, kervan için çıkıldığını ileri sürerek gevşeklik gösteriyorlardı. Bu durum, Kur'an'da şöyle anlatılır. Nasıl Rabbin seni evinden hakla çıkarmıştı ve müminlerden bir grup hoşlanmıyorlardı. Göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi, hak konusunda kendilerine belli olduktan sonra seninle mücadele ediyorlardı. Peygamberimizin asabla istişaresinde Miktad bin Amr ve Sa'd bin Muaz'ın konuşmaları kendi yüzünü güldürdüğü gibi müminlerin de heyecanını artırdı. Düşmanın durumunu keşif için gönderilen Hazreti Ali ve birkaç arkadaşının erken davranıp Vaktinde hareket etmesiyle harp sahasının hakim noktalarını ve önemli yerlerini Müslümanlar tutmuş oldu. Mücriklerin arasında Müslüman oldukları halde hicret etmeyip İslam'ı kalplerinde gizleyenler vardı. Bunlara karşı yapılacak davranış konusunda Müslümanlar arasında ihtilaf çıkmıştı. Kur'an bu ihtilafı şöyle halletti. İman edip hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve barındırıp yardım edenler, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenler içinse, hicret edene kadar hiçbir şekilde velayetiniz söz konusu değildir. Eğer dinde sizden yardım isterlerse, üzerinize yardım gerekir. Ancak Sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme karşı değil, Allah ne yaptığını görendir. Savaş başlayınca, o zamanlar adet olduğu üzere, müşriklerden Utbe bin Rabia, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid ile birlikte ortaya çıkıp, Müslümanlardan kendileriyle savaşacak er dilediler. Peygamberimiz bunlara karşı, her savaşta en tehlikeli yerlere, öncelikle kendi ailesinden olanları sürdüğü için, Ubeyde bin Haris, Hazreti Hamza ve Hazreti Ali'yi çıkardı. Hamza, Şeybe'yi öldürürken, Ali de Velid'i öldürmüştü. Her ikisi birlikte, Hazreti Ubeyde'nin yardımına koşarak Utbe'yi öldürdüler. Bu ilk çarpışmayı, Müslümanların kazanması müşrikler üzerinde büyük moral kırıklığına yol açarken Müslümanları da sevindirmişti. Arkasından savaş kızıştı ve Hazreti Ali kendisine karşı çıkan Asbin, bin Said bin Elas, Hanzala bin Ebi Sufyan, Tuayme bin Abdi ve Nevfel bin Hüveylid gibi müşriklerin önde gelenlerini birer birer cansız yere verdi. Hz. Ömer bir gün kendi hilafeti döneminde bir münasifetle As bin olduğuna oğluna Bedir günü babanı aslan gibi toprakları dağıtır ve saçarken gördüm. Hemen Ali bin Ebi Talip üzerine yürüdü ve onu öldürdü demişti. Bedir savaşında öldürülen 70 kadar müşrikten aşağı yukarı 20'sinin Hz. Ali tarafından öldürüldüğü tarihi kaynaklarda kayıtlıdır. Mus'ab bin Sa'd bu konuda Ali, Bedir'de müşriklerin başlarını ağaçlardan meyve düşürür gibi kılıçla vurup vurup düşürüyordu demiştir. Bedir yenilgisinin yarattığı şaşkınlık ve üzüntü, Mekkeli müşriklerde yeni bir savaş hazırlığının hızla başlamasına yol açmıştı. Bir yandan Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Babasını, kardeşini ve amcasını Bedir'de kaybetmenin acısıyla ''Ah Muhammed! Ah Ali! Ah Hamza!'' diye diş biliyor, bir yandan da savaş hazırlıkları olanca hızıyla sürüyordu. Bedir Savaşı arefesinde Suriye'den gelen kervanın bütün kazancı savaş hazırlıklarına harcanıyor, müşrikler çeşitli yollarla bu hazırlıklara katılıyorlardı. İnsanları, Allah'ın yolundan alıkoymak için yapılan böylesi infaklar karşısında Kur'an şöyle buyurmaktadır. Küfredenler mallarını Allah'ın yolundan alıkoymak için infak ederler. İnfak edeceklerdir onlar. Sonra da bu aleyhlerinde pişmanlık nedeni olacak ve sonra yenilecekler ve o küfredenler cehenneme yığılırlar. Mekkelilerin savaş hazırlıkları Medine'de de duyulmuştu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem asabına hazırlanmalarını emretti. Hazırlıklar tamamlandığında Medine'de mi kalmak yoksa düşmanı şehir dışında mı karşılamak konusunda ashabıyla istişarelerde bulundu. Kendisi Medine'de kalma taraftarıydı. Fakat sahabenin özellikle gençleri düşmanla çarpışmak için can atıyorlar ve bu nedenle meydan savaşı verilmesinden yana fikir belirtiyorlardı. Peygamberimiz gördüğü bir rüya üzerine Medine'de kalmanın daha iyi olacağını bildirdiği halde ashabın çoğunluğunun görüşüne uydu ve düşmana karşı çıkılması kararlaştırıldı. Bu arada ısrarlardan dolayı endişeye kapılan bazı Müslümanlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş teçhizatını kuşanıp da evinden ayrılınca, Ya Resulallah sen yine de istersen Medine'de kalalım dedilerse de, idare ve işlerde onlarla istişare et, bir kere azmedince de Allah'a tevekkül et ayetinde de ifade edildiği gibi, bir peygamber giydiği zırhını savaşmadıkça çıkarmaz diyerek, herhangi bir gevşeklik ve kararsızlığa meydan vermek Müslümanların sancağa çoğu kez olduğu gibi Hazreti Ali İslam askerleri içinde Hazreti Hamza deve kuşu kanadından, Hazreti Zübeyr bin Avam sarı bezden, Hazreti Ebu Dücane kırmızı bezden tu yapmışlar. Hazreti Ali de yünden bir tu yapmıştı. İslam ve küfür ordusu Medine'ye 5 kilometre kadar uzaktaki Uhutta eteklerinde karşılaştılar. Bir taraf 1000 kişi, karşı taraf ise 3000 kişiydi. Fakat savaş öncesi İslam ordusundan başlarında Abdullah bin Übey bin Silur'un bulunduğu 300 kişilik bir grup, Muhammed gençlerin sözüne uydu diyerek İslam ordusunu terk ettiler. Bunun üzerine İslam ordusunun sayısı 700'e düştüğü gibi bazı Müslümanlara da gevşeklik geldi. En kritik bir anda orduyu terk eden bu grup, Uhud savaşından sonra Müslümanlar için eğer bizim yanımızda olsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi gibi İslam dışı bir düşüncenin ürününü ortaya koyacaklardı. Kur'an'da kendilerine Allah bunu kalplerinde bir hasret, bir pişmanlık olarak koysun diye böyle dediler. Allah öldürür ve diriltir. Eğer siz Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'tan bağışlanma ve rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır şeklinde cevap verecek ve Müslümanların sahip olması gereken gerçek inanç ve düşünceyi, ortaya koyacaktır. Yine Kur'an bizi uysalardı öldürülmezlerdi diyen münafıklara eğer doğruyseniz haydi ölümü kendinizden savun diye karşılık vererek Allah yolunda öldürülenlerin gerçek diriler olduğunu ve kendi katında rızıklanmakta olduklarını belirtecektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu savaş düzenine koyarken sollarında kalan ve düşman ordusunun saldırmasından çekindiği Aynayn geçidine 50 okçu yerleştirip, komutanları olarak seçtiği Abdullah bin Cübeyre, ''Bizi arkamızdan koruyunuz, yendiğimizi de yenildiğimizi de görseniz ben emretmedikçe yerlerinizden kımıldamayınız.'' diye sıkı emirler vermişti. Savaş başlayınca Kureyş'in sancaktarı Talha bin Ebi Talha ortaya çıkıp, Er diledi. Hazreti Ali kendisine karşı çıktı ve bir kılıç darbesiyle onu yere serdi. Yere düşünce Talha'nın elbisesi açıldı ve bunun üzerine Hazreti Ali geri döndü. Müşriklerin ikinci sancaktarı Talha'nın kardeşi Osmanı Hazreti Hamza öldürdü. Bunun üzerine sancak Ebu Sa'd bin Ebi Talha aldı ve Hazreti Ali onu da öldürdü. Yine müşrik sancaktarlarından Ertah bin Şurahbili de Hazreti Ali öldürünce müşriklerde gevşeme ve bozgun işaretleri görülmeye başladı. Bu arada Halid bin Velid komutasındaki Mekke süvarileri Aynayn geçidinden saldırıya geçmeyi denedilerse de İslam okçularınca geri püskürtüldüler. Savaş kızıştı ve müşrikler yenilip kaçmaya başladı. Bu sırada Hazreti Peygamber'in emrini unutan okçular, ganimet toplama hevesiyle yerlerinden ayrıldı. Savaşın başından beri bu okçuları gözleyen ünlü Kureyş süvarisi Halid bin Velid, derhal savaş alanına dolanıp arkadan Müslümanlara saldırdı ve bunun üzerine kaçan müşrik piyadeleri de geri dönmeye başladı. Savaşın gidişi değişmiş, Kur'an'ın ifadesiyle, Müslümanlara gam üstüne gam gelmeye başlamıştı. Bu arada Allah'ın arslanı Hazreti Hamza şehit edildi. Müslüman ordusunda büyük bir panik başladı. Çoğu Müslümanlar savaş alanını terk etti. Bazıları Medine'ye bile varmıştı. Müslüman kadınlar durumdan haberdar olunca içlerinde nesibetül maziniye... Ve Hazreti Fatıma'nın da bulunduğu bazı Müslüman kadınlar yola düştü. Bu sırada Kamiya Hazreti Peygamber'e kılıç vurdu ve öldürdüğünü ilan etti. resul Ekrem'in dişi kırılmıştı. Zırhının telleri yüzüne battı ve bir çukura düştü. Çevresinde içlerinde Hazreti Ali ve Ebu dücanen’in bulunduğu beş altı kişilik mücahit kalmıştı. Hz. Muhammed öldü haberi hızla yayılıyordu. Enes bin Nadir kılıcıyla koşuştururken meydanın dışında oturan bir grup Müslümana rastladı. Onlara niye oturuyorsunuz diye sorunca Muhammed ölmüş dediler. Bunun üzerine Muhammed öldüyse siz niye duruyorsunuz diye cevap veren Hz. Enes savaş alanına koştu ve 80 yerinden yara alarak şehit oldu. İçlerinde Hazreti Hamza'nın da bulunduğu 70 Müslümanın şehit olduğu bu savaşta Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine yüklenen müşrikleri Zülfikarı'yla birbiri ardınca saldırıyordu ve Zülfikar gibi kılıç Ali gibi yiğit olmaz övgüsünü kazanıyordu. Bu savaşta Bedir'den sonra yine içlerinde Talha bin Ebi Talha, Haris bin Esed, Ebu'l Hakem bin Ahnes, bin Şerik, Ümeyye bin Ebi Hüzeyfe, Velid bin Hüzeyfe, Heşam bin Ümeyye, Arta bin Şurahbil gibi müşriklerin önde gelenlerini öldürmüştü. Müşrikler savaş alanından çekilince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye müşriklerin takip edilmesini emretti. Hazreti Ali gidip atlarını yedeklerine alıp Mek yolunu tuttukları haberini getirdi. Yine Hazreti Peygamber içlerinde alinin de bulunduğu yetmiş sahabiyle müşrikleri Hamra-ül Esed'e kadar izledi ve gittiklerini görünce geri döndü. Bu izlemeye katılanlar hakkında şu ayeti kerime inmişti. Yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resul'ün çağrısına uyanlar İçlerinden ihsan sahibi Ve takvalı olanlar için Büyük karşılık vardır Hz. Ali Rabiallahu an Gerek Bedir Ve gerekse Uhud harbinde Göstermiş olduğu yararlılıklar Birer kahramanlık Destanı olarak anılmaya devam edecektir Hz. Ali Kadesallahu sırru Bu nurlu yolun en önemli simalarından olduğunu unutmamış ve gereğini de hep yapmıştır. Rahmet üzerine olsun. Hz. Ali radıyallahu anh'ın hilafeti ve şehadeti. Hz. Ali radıyallahu anh, halife olunca, önce kendinden evvelki dönemlerin bir takım onaylamadığı uygulamalarını değiştirme yolunu tuttu. Bu arada illerdeki tüm valileri azletti. Yerlerine tayin ettiği yeni valilerin bazısı görevine başlamakla birlikte, Şam'da vali bulunan Muaviye bin Ebi Süfyan, gelen yeni valiyi geri çevirdi. Gönderdiği elçi, Hz. Ali'ye boş bir kağıt veriyor ve bunun anlamına da, Hz. Osman'ın kanını, Zat-ı boyun damarlarından istiyoruz, diyordu. Bu arada, Hz. Talha ve Hz. Zübeyir, Hazreti, Hazreti Ali'ye gelerek Hz. Osman'ı öldürenlerin kısas edilmelerini istediler. Hz. Ali onlara, ''Kardeşlerim, ben de biliyorum. Fakat onlar hala şehre hakimdir. Durum uygun değildir. Bana yardımcı olun. İşleri hal yoluna koyalım, sonra dediğinizi yaparız.'' diye karşılık verdi. Hz. Osman'a rivayetlerin ittifakla bildirdiğine göre birkaç sahabi dışında tüm Medine halkı karşı çıkmıştı. Aksi Mekke'nin fethinde 10 bin mücahit çıkaran ve sonra da daha da nüfusu artan Medine'de birkaç bin taşralı istediğini yapamazdı. Hatta Hz. Osman'ın cenazesi üç gün kaldırılamamış ve ancak üç gün sonra... Bir gece sayıları beşi geçmeyen sahabe grubunca kaldırılıp gizlice defnedilmişti. Yönetimine en fazla karşı çıkanların başında da Hazreti Aişe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir geliyordu. Abdullah bin Abbas ve Muhire Şube gibi bazı sahabiler Hz. Ali'ye Talha ve Zübeyir'in valilik istediklerini birini Küfe'ye, birini Basra'ya vali tayin etmesini, Muaviy'i güçleninceye kadar azletmemesini tavsiye ettiler. Hazreti Ali, bu tavsiyeleri, Küfe ve Basra'da Talha ve Zübeyir'in çok taraftarı bulunduğunu, dolayısıyla oralarda taraftarları olmayanlara haksızlık yapabileceklerini, zarar veya yarar hesabıyla tayine bulunamayıp, adaleti tercih edeceğini ve özellikle Muaviye'yi bir gün bile yerinde tutmasının zulme göz yummak olacağını ve politik kaygılarla öyle bir şey yapamayacağını söyleyerek kabul etmedi. Medine'de bir yandan bu işler olurken, bir yandan Hazreti Osman'ın vefatı, önceki Medine kuşatma altındayken Umre için Mekke'ye giden, Hazreti Ayşe dönüş yolunda Hazreti Ali'nin halife seçildiğini duyup geri Mekke'ye dönmüş ve Hazreti Ali'nin Yemen valiliğinden hazrettiği Yala bin Müneyye de külliyetli miktarda altında Mekke'ye gelmişti. Numan bin Beşir'in kaçırdığı Hazreti Osman'ın kanlı gömleği ve hanımı Naile'nin kesilmiş parmakları Şam Camii'nde sergileniyor ve 20 yıldır Muaviye'nin valiliği altında yaşayan halk, burada gözyaşı döküp Hz. Ali'ye lanetler okuyor ve Hz. Osman'ın kanının intikamını almaya yemin ediyorlardı. Nihayet bir gün Hz. Talha ve Hz. Zübeyr, Umre'ye gidiyoruz diyerek Hz. Ali'den izin alıp Mekke'nin yolunu tuttular. Hazreti Talha, Hazreti Zübeyr, Hazreti Ayşe, Yala bin Müneyye, Emevilerden Mervan bin Hakem, Hazreti Osman'ın Küfe valisi iken içki içtir sabit olup Hazreti Ali'nin kendisine hat vurduğu Velid bin Ukbe yine Hazreti Osman'ın Basra valisi Abdullah bin Amir birleşip yola çıktılar. Yolda Havep denilen bir su başından geçerken köpekler ürüdü. Hazreti Aişe derhal bir gün Hazreti Peygamber'in hanımlarına içinizden Habeb'in köpekleri kime ürüyecek bir bilsem dediğini hatırladı. Geri dönmek istedi. Fakat bazıları oranın havep olmadığı konusunda kendisini kandırdılar. Basra'ya gelindi, Hazreti Ali'nin valisi Osman bin Huneyf önlerine çıktı. Onu dövdüler. Ne yapıyorsunuz diyerek kendilerine adamlarıyla birlikte karşı çıkan Hakim bin Cebele'yi öldürdüler. Beytürmal'e el koymak istediklerinde karşı çıkanlardan elli altmış kişiyi yaralayıp bir o kadarını da katlettiler. Halife Hazreti Ali Muaviye üzerine gitmeye hazırlanırken önce Basra üzerine yürümek zorunda kaldı. İkiye bölünen Basra halkını birleştirmek üzere oğlu Hazreti Hasan'la Ammar bin Yasir'i gönderdi. Kendisi arkadan içinde çok sayıda sahabenin ve yetmiş kadar Bedir ashabının bulunduğu ordusuyla Basra önlerine geldi. Hazreti Ayşe bir deve üzerinde savaştığından Cemel Savaşı diye ün yapan savaşta karşı taraf yenildi Hazreti Zübeyir, savaş öncesi Hazreti Ali'nin, Ey Zübeyir! Bir gün biz otururken, Resul-i sana, sen Ali ile haksız olarak savaşacaksın dediğini, hatırlıyor musun diye sordu. Hazreti Zübeyir, bu olayı hatırlayarak, savaş alanından çekildi. Ama yolda kendi ordusundan, ardından gelen biri tarafından öldürüldü. Hazreti Talha'yı, Yine kendi ordusundan Mervan bin Hakem, Osman'ı öldürenlerden biri kaçtı, bir de ayrılmak üzere diyerek okla öldürmüştü. Hz. Ayşe büyük bir hürmetle karşılanarak kardeşi Muhammed bin Ebi Bekir eşliğinde Medine'ye gönderildi. Fakat savaşın yaraları kapanamayacak kadar büyük olmuştu. Hazreti Ali'nin asıl amacı, Şam'da güçlü bir yönetim kurmuş olan Muaviye'yi bertaraf etmekti. Fakat Cemel Savaşı, gücünü belli ölçüde eksiltirken, şüphesiz bundan en çok yararlanan Muaviye olmuştu. Tarihler, Muaviye'nin çok sabırlı, her şeye katlanabilecek yaratılışta geniş karınlı, Hedefe varmak için her yola dayanabilecek özellikte ve zamanın politik dahilerinden olduğunun naklederler. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra onun kanını istemek adına Hz. Ali'ye isyan etmiş ve büyük bir ordu hazırlamış bulunuyordu. Kendisine valiliği sırasında Ebu Zer gibi birkaç istisnanın dışında fazla karşı çıkan olmadığından Şam'da hayli güçlenmişti. Şam, daha önce Romalıların yönetimindeydi ve halkı itaat etmeye alışık bir halktı. Medine'de yaşanan gerçeklerden habersiz olup, Hz. Osman'ın katlinin baş sorumlusunun Hazreti Ali olduğuna inandırılmışlardı. Evi sarıldığı günlerde, Hz. Osman Muaviye'den yardım istemiş. Bunun üzerine Muaviye 12 bin kişilik bir kuvvetle Şam'dan çıkmış ve orduyu şehir dışında bırakıp Medine'ye gelerek Hazreti Osman'la görüşmüş. Ona görüşünü öğrenmeye geldim, orduyu getirmedim deyince Hz. Osman kendisine sen benim öldürülmemi mi istiyorsun? Çabuk git, asker getir demiş. Fakat Muaviye'nin ordusu bir türlü gelmemişti. Mısır eski valisi Amr bin As'ın Hz. Ali'ye karşı savaşı kazanırlar da Muaviye halife olursa kendisine Mısır valiliği verilmesi şartıyla Muaviye ile yaptığı anlaşmada Muaviye Osman'ın kanını Ali'nin üzerine yıkacağız demiş ve bunun üzerine Amr bunda ikimiz de suçluyuz sen yanında Şamlılar olduğu halde onu terk ettin. Ben de göz göre göre onu bırakarak Filistin'e kaçtım karşılığını vermişti. İbn-i Sad, Cemel savaşı öncesi Mervan bin Hakem'in Muaviye'ye Zübeyir ve Talha'yı Ali ile savaştıracağız. Birisi ötekini yenecek ve yenen de zayıflayacaktır. O zaman onun hakkından gelmek daha kolay olur dediğini nakletmektedir. Hz. Ali ile Muaviye'nin ordusu Sıfîn'de karşılaştılar. Muaviye'nin yanında Mesleme bin Mahlet ve Numan bin Beşir dışında hiçbir sahabi yoktu. Savaşın kızgın bir anında Ammar bin Yasir şehit edilince Muaviye'nin ordusundan onu ben öldürdüm diye övünme yarışına girişen iki kişinin karşısında Abdullah bin Amr, Vallahi Resulullah, Ammar'ı bahi bir grup öldürür. Ammar onları cennete, onlar Ammar'ı cehenneme çağırır dediğini işitmiştim deyince, Muaviye ordusunun moralinin bozulmaması için onu biz değil, buraya getiren yani Ali öldürmüştür diye tevhile kaçmış, bunu sonradan duyan Hazreti Ali, öyleyse Hamza'yı da Uhud'a getirdiği için Resulullah öldürmüştür, karşılığını vermişti. Hazreti Ali'nin ordusu savaşı kazanmak üzereyken, Amr bin As bir hile düşünerek, Kur'an yapraklarını muaviyenin askerlerinin mızrakları ucuna taktırıp, Hazreti Ali ordusuna karşı, ''Ey Iraklılar!'' sizi Fatiha'dan sonuna kadar Allah'ın kitabına çağırıyoruz diye bağırttı. Bunun üzerine Hz. Ali'nin bu bir hiledir diye her türlü uyarısına rağmen ordusundan büyük bir grup Allah'ın kitabı hakem olsun bu durumda savaşamayız. Savaşa devam edersen seni öldürürüz diye direttiler. İş hakemlere kaldı. Muaviye tarafı Amr bin As'ı, Hazreti Ali, Abdullah bin Abbas'ı seçti. Fakat, karşı taraf, İbni Abbas'ı kabul etmeyip, Ebu Musa el-Eşari'yi önerince, Hazreti Ali'nin ordusundaki bozguncular da aynı yönde direttiler. Sonunda, Amr'la Ebu Musa, bir araya geldiler. Görevleri yalnızca, kimin haklı, kimin haksız olduğuna karar vermekti. Fakat, Amr'ın bir hilesiyle, Abdullah bin Ömer'i halife seçip, Hz Ali'yi de Muaviye'yi de azletme kararı aldılar. Ebu Musa el-Eşari kürsüye çıkıp, parmağımdaki yüzüğü nasıl çıkarıyorsam, Ali'yi de halifelikten öyle çıkarıyorum ve Abdullah bin Ömer'i seçiyorum dedi. Bundan sonra kürsüye gelen Amr ise, yüzüğü parmağına geçirip, ''Bu yüzüğü parmağıma nasıl geçiriyorsam, Muaviye'yi de hilafete öyle geçiriyorum.'' dedi. Hz. Ali'nin ordusunda şaşkınlık baş gösterdi. Daha önce savaşın tam kazanılacağı anda Kur'an'ın hakem olması için isyan edenler, bu kez hakem olayını kabul ettiği için ''Hüküm ancak Allah'ındır.'' diyerek Hz. Ali'yi küfre girmekle suçladılar ve yeni bir ayrılıkçı grup oluşturdular. Kendilerine de hariciler dendi. Hakem olayı tam bir hileydi. Ve ne kararlaştırılan şartlara uyulmuştu... ...ne de olaya yol açan etkenler gözetilmişti. Tabii ki Hazreti Ali çıkan sonucu kabul edemezdi. Fakat muavi ile yeniden savaşması gerekirken... Bu defa karşısına hariciler çıkmıştı. Ordusu kendi içinde sürekli bölünüyordu. Haricilerle nehrevan denilen yerde karşılaştı. Pek çoklarını sözde ikna edip kendi tarafına doğruya çekti. Diretenlerle yapılan savaşta 10 bin kadarını kılıçtan geçirdi. Fakat hariciler yine ortadan kalkmadılar. Adeta silahlı bir yeraltı örgütü olarak devam ettiler. Sayıları az da olsa etkileri fazlaydı ve bu etki yıllarca hatta yüzyıllarca devam etti. Özellikle harici düşünceler her dönemde var oldu, yok olmadı ve bugüne kadar da geldi. Amr bin As'ın komutasında birliklerse Mısır'a giriyor ve Hazreti Ali'nin valisi Muhammed bin Ebi Bekir'i öldürüp cesedini bir eşek işkembesinin içinde yakıyor ve bu olaydan sonra Hazreti Ayşe bir daha et yemiyordu Hazreti Ali kendisine itaat etmeyen birliklere karşı asker çıkarmakta güçlük çekiyordu ortam değişmiş insanlar da değişmişti küfe halkı yazın sıcağını kışın soğuğunu bahane ederek savaşmak istemiyorlardı Hz. Ali onlara karşı okuduğu hutbelerinde şöyle diyordu. Karakteriniz düşük, ahdiniz çürük, inancınız iki yüzlülük, suyunuz acı ve tuzlu. Vah vah yazıklar olsun size. Okların atıldığı hedef oldunuz. Öldürülüyor, öldürmüyorsunuz. Allah'a isyan ediliyor, buna karşı çıkmıyorsunuz. Ey adam görünüşündeki insanlar ama adam değil. Keşke sizi bilmeseydim ve görmeseydim. Sözlerimi tutmadınız. Bana itaat etmediniz ve beni terk ettiniz de Kureyş, Ali bin Ebi Talib cesur ama savaş taktiği bilmiyor demeye başladılar. Buyurmuştu. Halife Hazreti Ali radıyallahu an Muavi ile son bir savaşa hazırlanırken Haricilerden bazıları da Mekke'de bir araya gelmiş, önemli meseleler üzerinde konuşuyorlardı. Sonunda Hz. Ali, Muaviye ve Amr bin As'ı öldürmeye karar verdiler. Ve Hz. Ali'yi öldürmeyi Abdurrahman İbn Mülcem üzerine aldı. Kinde kabilesinden olan İbn Mülcem, Küfe'ye geldi ve dostlarından birinin evine indi. Orada Katam adında bir kadınla karşılaştı. Şehrin güzellerinden sayılan bu kadının babası ve kardeşi Nehrevanda öldürülmüştü. Mülcem onunla evlenmek istedi ve kadında çehiz olarak 3 bin dirhem, genç bir hizmetçi çocuk, bir hizmetçi ve Alibin Ebi Talibin öldürülmesini istedi kendisine yardımcı olarak da Verdan bin mücadedin alabileceğini söyledi. Yine İbn-i şehrin haricilerden Şebib bin Bacınay ile de anlaştı. Bu üç şakiyi Küfe Camii'ne gelip orada gecelediler. Hazreti Ali her zaman yaptığı gibi insanları namaza çağırarak camiye geliyordu. Camide uyuyanları kaldırdı bazı rivayetlere göre bu esnada bazılarına göre namazın ikinci rekatının başında İbn-i Mülcem'in kılıcı, müminlerin emirinin başına indi. Üzerinde secde izleri olan yüz, doğdu doğalı, Allah'tan başkasının önünde eğilmeyen yüz ve her tüyü Allah'a ibadet eden sakal bir anda kana bulandı ve hayırdan başka söz çıkmayan ağızdan, Hüsdü ve Rabbül Kabe, Kabe'nin Rabbına and olsun kazandım sözleri döküldü. Ramazan'ın on Tarih Hicri 40, Miladi 661'di. Yakalanıp elleri arkasından bağlanan katili huzuruna getirildiğinde, Yaşarsam hakkındaki hükmü ben veririm. Ölürsen. Resulullah'ın haksız yere cana kıyana davrandığı gibi davranın diyor ve iplerin katilin kollarını kestiğini görünce bu kadar sıkmayın iplerini gevşetin emrini veriyordu. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah'a olan ahdlerinde durdular. Onlardan adağını yerine getiren vardır ve onlardan bekleyen vardır. Hiçbir şekilde değişmediler. Ayeti indiğinde o adan süresini bekliyordu. Ama tarihten 34 yıl sonra bir Ramazan sabahı yaralanıyor ve yine bir Ramazan günü, 21 Ramazanda adanı yerine getirenlerin arasına giriyordu. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerine ve bütün müminlerin üzerine olsun. Amin.